24 Ağustos 2017 Bursa Arifane İlim Derneği Ve auzu Bismillahirrahmanirrahim Velasr asr insane lefi husr illellezine amenu ve amelus salihati ve tawasav bil hakki ve tawasav bis sabr Sadakallahul azim Elhamdülillahi rabbil alamin Evet bu hafta Tedbirat-ı İlahiye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mukaddime kısmında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve sen kendi hakikatine ulaştığın zaman kendinin güneş olduğunu basiret gözüyle müşahede edersin. Çünkü senin bir batıl hayal olan senliğin gidince hakikat güneşi doğar. Ve yıldızlar mesafesinde olup kendi dairelerinde tasarruf edici olan zahir ve batın duyuların meliklerdir. Güneş doğduğu zaman onun tesirinden yıldızların ışığı nasıl kapanırsa, senin vücudunda da hakikat güneşi doğduğunda duyularının tasarrufu ve eserleri öylece kapanır. Nitekim bu hale işareten Cenab-ı Mevlana radıyallahu anh buyururlar ki, Mesnevi'de, Hissiz ve kulaksız ve fikirsiz olunuz. Ta ki Fecr suresi 27 ve 28. ayetlerde buyurulduğu üzere şöyle Ey mutmain olan nefs! Rabbine dön razı olarak ve razı olunmuş olarak hitabını işitesiniz. Yine Enam suresi 91. ayette Sen Allah'ın vücudundan gayri vücut Yoktur de. Varsın onlar hayali çoklukların dedikodusuyla oyalanıp dursunlar. Ebrar'ın hasenatı mukarreplerin seyyatıdır. Çünkü Ebrar henüz hayal mertebesindedir. Onların hayallerine uyarak iyi yaptıklarını zannettikleri şeyler basiret gözleri hakikate açılmış olan mukarrebin indinde seyyattan ibarettir. Ve bu manaya eden Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurlar ki Bazı vakitlerde Kalbime perde geldiğinden Ben günde Allah'a Yüz kere istiğfar ederim Yani büyük enbiya Hazratı Davet esnasında kader sırrından Örtülü olduklarından Nebilik yönleriyle Halkın hakikatlerine Bakmaksızın onları davet ederler Bu onların Teklifi emirlere olan Hizmetleri olup Maide 67'de geçtiği üzere Ey Resul sana indirileni Tebliğ et emrine uymakla Olan bu davetleri hasenatın aynıdır Fakat ne zamanki Velayetleri yönüyle iradi emre Bakıp davet ettikleri Kimselerin bu daveti kabule istidatları olmadığını görürler Önceki bakışın perde ve örtü Olduğunu görürler ve anlarlar Bu hakikatten Perdelenmeyi seyyye sayıp İstiğfar ederler her ne kadar kader sırrından perdelenmek nebilik mertebesinin gereğinden ise de bu bakışın hakikat güneşinin önüne gelen bir perdeden ibaret olduğuna şüphe yoktur. Bu perde ise nebilik mertebesinin kemalidir. Nitekim gözün kapakları gözün kemalidir ve kapaksız göz noksandır. Bundan dolayı bundan nebilerin marifetine noksan gelmez. Çünkü nebilik zahire ve velayet batına bağlanır. Nebiler aleyhimüsselam ise her iki yöne de toplamışlardır burada Nuhdin İbn Arabi ı Mekke'de de farklı ciltlerde e, nebilik ve velayet mevzularına alakalı işaret ederken anlatarken bütün peygamberlere kader sırrının peygamberliklerinin son dönemlerinde açıldığını da beyan etmiştir bu füsusta da geçiyor bu mevzu kader sırrının e, peygamberliklerinin son dönemlerinde açıldığını beyan etmiştir. Burada okumuş olduğumuz yerde de anlatılan Alnikon'un şer etmiş olduğu yerde anlatılan e, bu nebiler şeriatı emirle görevlendirildiklerinden yani indirileni tebliğ etmek üzere görevlendirildiklerinden Allah'ın bu emrine uyarak insanları davette bulunurlar bunların içerisinde tabii ki istizatları olmadığı halde bu daveti kabul etmeyecekleri ve daha sonradan görmüş olmalarıyla birlikte bu cihetten de işte Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi e, hallerine bazı vakitlerde kalbime perde geldiğinden ben günde Allah'a yüz kere istiğfar ederim buyurduğu gibi e, bu perdeden perde kalktıktan sonra hakikati itibariyle kader sırrından meseleye baktıklarında ise hallerine tevbe ederler mahiyetinde bir izahatta bulunmuş şimdi his aleminde sınırlanma zilleti altına dahil olan bu iki şeye yani tasdik ve inkara dikkat et çünkü his alemi sınırlanmıştır örneğin görme duyusu pek uzak olan bir şeyi göremez ve pek yakın olan şeyi de göremez nitekim bir kitabı gözümüze temas ettirecek derecede yaklaştırırsak okuyamayız ve uzak olan bir cismi asli büyüklüğü üzere göremeyiz. Nitekim güneş yeryüzünden pek büyük iken gözümüz onu bir kalkan büyüklüğünde görür. Ve aynı şekilde işitme duyusu pek uzakta olan bir sesi işitemez ve pek hafif olan sesi de hissedemez. Nitekim bir karıncanın ayaklarının hışırtısı mevcut olduğu halde kulaklarımız onu duymaz ve görmediğimiz, duymadığımız şeyleri akıl ve irfanımız erişmediği zaman inkar ederiz. Bu inkar ise duyularımızın birçok hallerde bizi yanıltmasındandır. Tabii ki bizim kulaklarımızın e, duyabileceği ses decibeli bellidir. Belli frekanslar arasındaki sesleri duymaktayız, işitmekteyiz. Onun altındaki veyahut da işittiğimiz e, frekans, üstündeki frekanslarda olan sesleri biz işitmediğimiz için yok deriz, yok sayarız aynı şekilde görme de böyledir bizim bu alemde görme skalamızda neyi görebiliyorsak gözümüzün Allah-u Teala bize ne şekilde görmemizi verdiyse bu gözün görebileceği şeyler bellidir göremediğimiz oysa ki bu alemde etrafımızda yanımızda melekler olsun, cinler olsun bu varlıklar da bulunmakla birlikte biz bunları gözümüzün bu perdelenmesinden dolayı algılayamayız. Bu durumda inkar etmek işte yoktur. Şundan şundan başka bir şey yoktur bu e, mekanda diye. İnkarda bulunmak ise hatalı olur, yanlış olur. Dolayısıyla biz beş duyumuzun verisine göre akıl, bizdeki akıl bu beş duyumuzun verisine göre evdeki doneler nispetinde bir değerlendirme yapıp hüküm vermekte. Dolayısıyla bu hükümde işte isabet etme ihtimali olduğu kadar yanılma ihtimali olduğunu da daha önceki sohbetlerimizde de beyan etmiştik. Devam ediyoruz. Çünkü his alemi sınırlanma zilletliği altına dahildir. Ve his aleminde vehim iblisi hakimdir. Vehmin şanı ise ikilemdir. Aldatmaktır. Ve vehim veren kuvvetin hükmü ise hakikatin ortaya çıkmasına kadardır. Hakikatin ortaya çıkmasından sonra vehmin hükmetmesi kalmaz. Onun için Hak Teala Hazretleri İblise hitaben Saat suresi 78'de Benim senin üzerine olan lanetim kıyamet gününe kadardır buyurur. Çünkü kıyamet günü hakikatin ortaya çıkması ve tabiat hükümlerinin yok olması vaktidir. Ve vahdeti vücudu yani vücudun birliğini ilim olarak ve hal olarak idrak eden tahkik ehlinin indinde kıyamet kaim olup yani o artık Hakikate ulaşmış olması hasebiyle onun indinde kıyamet kayın olup kıyamet kopmuştur. Hakikat zahir olmuştur. Bundan dolayı onlarda vehmin musallat olması yoktur. Nitekim onlar hakkında Hak Teala Hicr suresi 42. ayette muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir gücün yoktur buyurur. Ben Şimdi his aleminin hali böyle olunca artık melekut aleminin nasıl olacağını sen düşün. Melekut aleminin hallerine vakıf olup ondan bahseden bir tahkik ehlinin sözlerini henüz his ve tabiat aleminde mahsur kalan bir zahir alim ve bir filozof işittiği zaman derhal hurafelerdir ve evhamdır deyip inkar eder. Nitekim zamanın cahilleri Kur'an'ın haberlerine enam 25'te şöyle buyurulduğu gibi bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir dediler. Ve Cenab-ı Hak onlar hakkında Rum suresi 7. ayette onlar dünya hayatının zahirini bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır buyurdu. Böyle olunca hakikat makamının gayri olarak his alemine ve tabiat alemine bakarak konuşan kimseler muhakkak tabire sığmayan perişan rüya sahibidirler. Çünkü bu his alemi ve tabiat alemi kısıtlıdır sınırlıdır dedi. İnsanın gözünün göremediği kulağının duyamadığı birçok hadiseler mevcuttur alemde. Bunun delilini istersen Cüneyd radıyallahu anh hazretlerinin sonradan olan kadime ulaştığında onun için eser kalmaz sözüne dikkat et. Çünkü senin senliğini sonradan yapan şey sonradan olan bu kesif taayyünündür. Senin hakikatin ise Latif'in en latifi olan hakiki vücuttur ki sana şah damarından yani içindeki ve dışındaki ağzadan daha yakındır. Kaf suresi 16'da buyrulur ki ve biz ona şah damarından daha yakınız. Yine Vaka 85'te ve biz ona sizden daha yakınız fakat siz göremezsiniz. Ayeti kerimeleri bunun delilidir. Sen kendi hakikatini ilim olarak ve hal olarak idrak ettiğin vakit senliğin kalmaz. Ve senliğin kalmayınca da benim diyecek kendinde bir vücut göremezsin ve kendinde bir eser ispat edemezsin. Gerçi bu kesif tayyunun yine yerinde durur. Fakat sen Allah manasında gark olursun. La faile illallah, la mevcude illallah hakikati açılmış olur. Bundan dolayı idrakin başı ilim sonu gark olmaktır. Ve gark olmak ise halden ibaret olup ne gibi bir şey olduğunu ibare ile tarif mümkün değildir. Çünkü idrak nefsidir. Şu takdirde duyular dairesi içinde mahsur kalan bir kimsenin kendi zanından ve vehminden ve kesif taayyününün gereğinden söz söylemesi başka, tabiat ve duyular dairesinden çıkıp izafi ve kulluksal vücudu hakiki vücutta, Fani olan kimsenin söz söylemesi başkadır İlk sınıf hakkında Cenab-ı Hak Câsiye 24'te Onların bu hususta bir bilgisi yoktur Sadece zanda bulunurlar Buyurur ve ilim olarak ve hal olarak Nebi Yezişan'a tabi olan ikinci sınıf hakkında da Necim 3'te Ve o hevasından konuşmaz Buyurur Kendi vücudunun haricinden Delil talep etme çünkü ne ararsan sende mevcuttur. Basamaklara muhtaç ol. Yani hakikatine yükselmek için sende bir takım merdiven basamakları vardır ki onlar nefis yönünden emmare nefis, levvame nefis, mülhime nefis, mutmainne nefis, raziye nefis, marziye nefis ve kamile nefistir. Evet yedi nefis mertebesini böylece saydı nefis yönünden. Ve ruh yönünden Şimdi ruh yönünden mertebelerini sayıyor. Hayvani ruh, kalp, izafi ruh, sır, sırrın sırrı, hafi ve ahfadır. Yedi mertebede bunlar. Bunların hepsi her insanın kendi vücudundadır. Ve insanın miracı bu suretle gerçekleşir. Ve her basamakta bir zevki ilim yani hakikat yaşantısı peydah olur ki bu ilmi hariçten almak mümkün değildir ancak kişi kendisinden bu ilmi bu zevki elde etmiş olur. Bundan dolayı delili zatın için zatından talep et. Hakkı kamile nefs ve ahva mertebelerine ulaştığında yani nefsin kamile nefs olduğunda ve e, şey yönünden, ruh yönünden de ahva mertebesine ulaştığında kendinde bulursun ve zevki ilim ile bulursun. Ve zevki ilimden söz söyleyenleri gördüğün zaman onlardan delil talep etme. Çünkü buna delil getirilmesi mümkün değildir. Onun delili o sözlerin hakikatini kendi nefsinde bulmandan ibarettir. Böyle olunca onların sözlerini kabul et, inkar etme. Görmedin mi ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nebiliği zahiri halleri ile sabit olduğu zaman ve hak tarafından söylediğine aklı çalışan kimselerin nefislerinde kuvvetli bir ilim peydalı olduğu zaman boyun eğdiler ve teslim oldular. Teklif edilen vazifelerden her ne tebliğ buyurdu ise üzerlerine aldılar. Bu teklifin sebebi nedir ve lüzumuna delil getir demediler. Ve ashabtan soru soranlar da var idi. Fakat Maide suresinde olan Maide 101 Ey müminler bazı şeylerden soru sormayınız. Eğer o size açıklanırsa fena olursunuz. Ayet-i kerimesinin inişiyle sallallahu aleyhi ve sellem efendimize soru sormaktan yasaklandık dediler. Ve, sor, ve sorudan vazgeçtiler. Bu ayetin iniş sebebini şöyle rivayet ederler ki Suraka bin Malik radiyallahu anh ''Ya Resulullah, her sene üzerimize hac vacip midir?'' diye soru sordu. ''Ömründe ancak bir keredir. Eğer sana her sene vaciptir desem vacip olurdu. Oysa ona takat getiremez idiniz. Bundan dolayı böyle şeylerden sormayı terk edin. Çünkü geçmiş ümmetlerin helaki peygamberlerine çok soru sormalarından ve ihtilaflarından oldu.'' buyurdular. ''Çünkü çok soru sormak sorana külfet yükler.'' Bu hal dünyevi işlerde de böyledir. Örneğin bir efendi hizmetkarına git çarşıdan bir okka üzüm al dese hizmetkar tahmini olarak yenebilecek kadar bir üzüm almakla vazifesini yerine getirmiş olur. Eğer hizmetkar üzüm hangi türden olacak derse efendi üzümün türünü tayin eder ve hizmetkar tekrar kaç kuruşa kadar alayım derse Efendi değerini belirler. Eğer hizmetkar soru sormasaydı kolaylıkla bir okka üzüm tedarik edip getirebilecekti. Arka arkaya soruları sebebiyle türü tayin edilmiş ve değeri belirlenmiş olan üzümü aramak için dolaşmak mecburiyetinde kaldı. Ve bu sorular zorluk ve külfet doğurdu. Nitekim bu hal Bakara suresinde bakara yani inek kesilmesi kıssasında açıkça hikaye buyurulmuştur. Hz. Musa zamanında onun kavmi de sormuştu. Nasıl inek olacak? Ne renk olacak? Doğurmuş mu, doğurmamış mı olacak? Kaç yaşında olacak? Ve bütün sorulara Allah'tan bir cevap gelmesiyle birlikte bunların işi zorlaştı. O özelliklerdeki ineği çok zor bir şekilde ve faiz fiyata buldular, aldılar. Bu durum ne oldu? İnsanın işini zorlaştırmış oldu. Onun için verilerini al. Detayına girme demiş oluyor burada. Sonuç olarak zevki yani bizzat hakikatini yaşama müşahedelerine dayanarak söz söyleyen hakikat ehlinin sözlerine delil getirmesini istemek selim akıl indinde münasip değildir. Şimdi ey irşad edilmek isteyen yol kardeşim. Seni bu yoldan nefret ettirmek ve sülükten vazgeçirmek teşebbüsünde bulunan bir kimse sana dese ki: "Canım, bu yol ehlinin bir takım sözleri vardır ki onları akıl kabul etmiyor." Bunlardan delil iste. Söyledikleri sözleri aklen ispat etsinler. Onlara kör körene teslim olma. Sen böyle yol kesicilerin sen böyle yol kesicilerden yüz çevir. Çünkü o hamakatinden naşi tali bir hakikat olmak lüzumunu idrak edemiyor ve seni de temfir edip kendisinin düştüğü kuyuya çekiyor dese sen o ahma susturmak ve irşat için cevaben de ki Balın tatlılığına ve cimın lezzetine ve onların benzerlerine delil getir. Çünkü balın tatlılığı ve ciman lezzeti mevcuttur. Henüz bal görüp yememiş ve henüz yetişkin olup nefsinde cima lezzetini tatmamış olan kimseye bunların vücudunu ispat et. dersen bunların ispatı mümkün değildir. O kimse balı tatmak ve yetişkin değilken büyülü çağına ulaşıp cima etmek ile bunların varlığına vakıf olur. Ve aynı şekilde ona metinde tasvir ve izah edilen ev örneğini ver. İşte takva neticesi olan ve yüce tasavvuf ilmi de bu örneklere uygundur. İlahi azametten korkarak ilahi kelamında beyan buyurduğu emirler ve yasaklar dairesini geçmeyen ve züht ve vera ve övülmüş ahlak ile vasıflanmış olan bir kimsenin bizim akıllarımıza sığmayan bir ilimden bahsettiğini görür isek onu tasdik ve teslim etmek ve ona iyi zan edip itiraz etmemek bizlere vacip olur. Çünkü Allah Teala ledünni ilmin ancak bu vasıfları taşıyan kimselere ihsan eder. Bilesin ki akıl dediğimiz ilahi nimetin ihata ve idrak edemeyeceği bir şey yoktur. Ancak aklı külle kadar aklın muhtelif mertemeleri vardır. Evet burada bizim de bazı mutasavvıfların da ayırdığı gibi mesela akıl bir yere kadar idrak eder. Ondan sonrasını kalp ile idrak etmek gerekir dediğimiz yerde. işte burada aklı aslında kalp ile idrak etmekteki kasıtta da yine akıldır oradaki idrak eden. Ama hangi akıl? Aklı ikiye ayırıyor burada da. Aklı maaş, aklı maat. İşte o aklı maattır bizim kalp ile idrak etmek dediğimiz yer. Onu ifade edecek şimdi anlatacak. En düşük mertebesi aklı maaş yani geçimlik akıldır. Dünya aklı bu akıl tabiat aleminde mahsur kalan kimselerin yani zahir ehlinin aklıdır. Havamın aklıdır aklıma aş yani geçimlik akıl ancak kendi dairesinde tasarruf edicidir ve şehadet aleminin hallerini idrak edicidir şehadet aleminin üstündeki alemin hallerini idrak edemediği için onları uzak görür Yunus 39'da hayır ilmini ihata edemedikleri şeyi yalanladılar buyrulmakta eğer akıl ilim ve irfan ile terbiye edilip yükselirse aklı maat, yani sonu düşünen akıl olur bizim de işte kalp dediğimiz kalple idrak dediğimiz noktaya ulaşır bu akıl terbiye edilip yükselirse aklı maat, yani sonu düşünen akıl olur bu akıl şehadet aleminin üstündeki alemlerin hallerini de idrak eder şimdi aklı kendi mertebesinde çeşitli olduğu gibi aklı dahi öylece çeşitlidir Tabii aklında derin akıl sahipleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mesela. Bunda akıl sahiplerine ibretler vardır diye geçen ayetler ayrı, derin akıl sahiplerine hitap eden ayetler ayrı, bir de kalp sahiplerine hitap eden ayetler ayrı. Dolayısıyla burada da aklıma adın da böyle mertebeleri olmuş oluyor. Akılların minberlerinin çeşitli oluşu itibariyle sonsuz mertebeleri vardır. Ancak bu çeşitlilik aklı külle ulaşınca ortadan kalkar. Çünkü akl-ı kül mertebesi akılların bütün mertebelerini toplamıştır. Çünkü onun mertebesi şehadet, misal, ruhlar ve sabit aynlar mertebelerinin üstü olan vahdet yani birlik mertebesidir. Ve onun üstü salt ve sırf zattır ki bütün vasıflar orada yok hükmündedir. Ve onun üstü yoktur. Ve bu mertebenin akıl ile münasebeti yoktur. Yani zat mertebesinin akıl ile münasebeti yoktur. Aklen Hiçbir şekilde oraya ulaşamayız. O mertebeye, la ta'ayyün dediğimiz o zat mertebesine ulaşmamız mümkün değil. Nebiler Aleyhimül vesselam ile onların varisleri olan tahkik ehlinin kamilleri, hazretlerinin akılları aklı küldür. Ulaşabildikleri nokta orası, aklı küldür. Onun için onların idrak ettikleri şeyi süfli mertebelerde olan akıllar idrak edemez. Ve bu idrak yokluğu sebebiyle itiraz ve inkar ederler. Alan itiraz ve inkar eder. Ancak akılların bu mertebelerini arif olan kimseler onların haber verdikleri şeyin hakikatini idrak edemeseler bile onları tasdik ve teslim eyleerler. Bu hali bir örnek ile izah edelim. Henüz okuma öğrenmekle uğraşan bir çocuğa fizik problemlerinden bahsedilse idrak edemez. Çünkü henüz aklı o mertebeye yükselmemiştir. Ve aynı şekilde trigonometri ilmine vakıf olmayan bir kimseye Galata Kulesi'nin kaç metre uzunluğunda olduğunu yanına gitmeden ölçmek mümkündür denilse inkar eder. Çünkü onun akıl mertebesine göre kuleleri böyle ölçmek mümkün değildir. Bu alemde bunun örnekleri çoktur. İşte Cenabı Şehhi Ekber Hazretlerinin bizim akıllarımıza sığmayan ifadesinin manası budur. Yoksa hakikatte aklın dışında hiçbir şey yoktur. Akıl ve onun mertebeleri bir ilahi hibedir. Bu mertebeleri ve aklın bu mertebelerine mahsus olan bazı ilimleri Hak Teala kullarından dilediğine ihsan eder. Nitekim Bakara 269 hikmeti dilediğine verir buyurulmakta ve Kev 65 ledünlümüzden ilim öğrettiğimiz buyurur. Ve bunun çalışıp kazanmakla olmayıp Hibe ile olduğu bu alemdeki Haller ile aşikardır Evet bu tarz ilimler Çalışıp kazanmakla yani kesbi değil Vehbidir Allah tarafından Hibe ile olan şeylerdir bu ilimler Ledünni ilim Nitekim bir okula devam eden çocukların seviyesi Öğrenme hususunda eşit değildir Bazıları çok çalışır Az şey öğrenir Bazıları az çalışır çok şey öğrenir Bu ancak ilahi hibedir Kevz suresinde geçen Musa ve Hızır aleyhisselam kıssası Hak Teala'nın kullarından bazılarına bazı ilimleri has kıldığına yeterince ikna edici bir delildir. Enbiya <gülüyor> 23 Hak Teala hazretlerine işlediği şeyden sual olunmaz. Kendilerine hitap gerçekleşenler mesuldürler buyurulmakta. Çünkü kendilerine hitap gerçekleşenler mesuldürler. Çünkü Hak Teala mutlak cevat yani çok cömerttir ve onun tecellileri daimdir. Kul kendi istidadına göre onun tecellilerini kabul eder. Kulun istidadı ne şekildeyse ancak o tecelliyi kabul etmeye uygun bir mahalse ancak alabilir. O uygun mahalde ise alamaz. Bundan dolayı niçin ihsan ettin diye hakka soru yöneltilmez belki niçin istidadının noksanlığından dolayı ilahi tecellileri kabul etmedin diye kullara soru yöneltilir ve aynı şekilde istidadı dahi hak vermiştir kul ne yapsın denemez çünkü ezeli istidatlar yapılmış değildir ilahi isimlerin gerekleridir ilahi isimler yapılmış olmadığı gibi onların gerekleri de yapılmış değildir burası sırf vahdet yani birlik makamıdır bundan dolayı soru ve cevap kesilir soru ve cevap çokluklar içinde olmaktadır. Yani keset aleminde soru ve cevap oluyor. Vahdette soru ve cevap kesilir. Yine İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri e, bu kaderle alakalı mevzuda beyan ediyor ya ona da sık sık sohbetlerimizde dile getiririz. Bir eren kişiye sormuşlar Hakk'a zulüm isnadından nasıl kurtuldun? O da demiş ki Hakk'ın e, mülkünde haktan gayrısını koymadım ve böylece kurtuldum. İşte soru cevabın kesildiği yer orası. Tabi vahdet cihetiyle bakılırsa oradan hakikati itibariyle oradan bakılırsa meseleye soru soran olmaz ve cevap verilmesi gereken bir soru da açığa çıkmaz yani. çünkü sadece o var Tabii. ve çokluklar itibari gayrılıktır nitekim bu kitabın başlarında şerh yoluyla izah edilmiştir şimdi yukarıda izah edilen hakikate vakıf olan ashab-ı kiram hazretlerinden soru çıkmadı e tabi, vahdet mertebesiyle meselelere bakış açısıyla baktıkları zaman soru çıkmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimize öğle ve akşam namazlarının sebebi ve illeti nedir? Niçin öğle ve ikindi namazlarında gizli ve sabah ve akşam namazlarında aşikar olarak Kur'an okunur diye soru sorulmadı. Biz böyle soru sorulduğuna dair bir rivayet işitmedik. Çünkü olmadı. Çünkü aklı çalışanlar indinde onun masumluğu sabit ve doğruluğu açık ve tebliğlerini kendi nefsinden uydurup söylemediği anlaşıldı. Fakat kalplerinde doğruluktan eser olmayan bir takım ahmaklar Kur'an-ı Kerim hakkında saat 7'de buyrulduğu gibi bu ancak uydurmadır dediler. Şimdi ey dinleyici! Biz seni Nebi'nin varisi ve takvaya sarılmış olan kimsenin ilahi hikmetlerden söylediği sözler üzerine delil talep eder bir halde görür isek, bu talebinden sende doğruluk sıfatının karar kılmadığını biliriz. Çünkü bir kimsenin takvaya devamı ve ilahi sınırları koruma gayretinde bulunması ilminin sıhhatine işaret eder. Nasıl ki peygamberin mucizesini gördüğün vakit, inkara mecalin kalmaz ve onun doğruluğunu mecburen teslim eder isen takva ehlini de öylece hasdik etmelisin çünkü nefsani sıfatlar insan vücudunda mutlaka şiddetle ortaya çıkmayı ister Hak Teala Hazretleri ilahi yükümleriyle onu sınırlamış ve kayıtlamıştır eğer sınırlamamış ve kayıtlamamış olsaydı insanlar aşağıların mutluluğu ve nefsani ve hayvani sıfatlar içinde boğulup asli maksadı olan ilerleme ve yükselmeden mahrum kalırlar idi nitekim Hak Teala buyurur ki Tin suresi 4 ve 6. ayetlerden Andolsun ki biz insanı en güzel suret içinde halk ettik sonra onu aşağıların aşağısına iade ettik İman edenler salih amel işleyenler hariç işte onlar için kesintisiz mükafat vardır buyrulmakta Böyle olunca ilahi hükümlere hürmet ile nefsi ilahi sınırlar dairesinde kullanmak gayet güçtür. Şiddetle açığa çıkmayı isteyen nefsin hükümlerine muhalefetle bunu başaran kimse şüphesiz keramet sahibidir. Nitekim Hak Teala Hucurat 13'te Muhakkak Allah indinde en kerim olanınız en çok tahkva sahibi olanınızdır buyrulmakta Evet demek ki keramet sahibi olmak, takva sahibi olma bir nevi keramettir. Onun için bütün ehlullah ne der? Şeriata uygun bir hayat yaşaması kişinin en büyük keramettir. Allah'ın emirlerine, Resulullah Efendimiz'in sünnetlerine uygun bir hayat yaşaması en büyük keramettir. Bundan daha başka bir keramet beklemenin anlamı yoktur der ehlullah da. Fakat nefsin hileleri ve oyunları sebebiyle zahirde takva sahibi görünenler ile sadece Allah'ın veşi için takva sahibi olanları ayırt etmek lazımdır evvelkiler vehim yolunun salikleri olup Allah'ın kullarının yol kesicileridir ikinciler ise hakikat yolunun salikleri olup Allah'ın kullarının kılavuzudur bir dışarıdan takva gibi gözüküp de aslında insanları saptırmaya çalışanları anlatıyor İşte bunlar yol kesicilerdir diyor dıştan takva gibi gözükür ama iç alemi bozuktur insanları Allah'ın yolundan saptırmak için gayret sahip ederler bir de dış halleri takva ile birlikte olmakla içleri de aynıdır. İçi ve dışı birdir ki bunlar da Allah'ın e, yoluna kılavuz olan kimselerdir diyor ehlullah. Bunların her ikisi de sözlerinden ve fiillerinden anlaşılır. Mesela mısra sözünden olur malum kişinin kendi miktarı bir söz söylemiş ve diğer mısra aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani bir kimsenin sözünden irfan derecesi ve fiilinden de sözünün eri olup olmadığı anlaşılır. Yani bir kimsenin sözünden irfan derecesi ve fiilinden de sözünün eri olup olmadığı anlaşılır. Cenabı Şeyh'in tavsiyeleri hakikat yolunun yolcusu olan takva ehlinin sözlerini inkarın olmayışıdır. Yoksa henüz nefsinin hileleri ve oyunları altında zebun olanların sözleri zaten belli olduğundan tamamıyla reddedilir. Doğruluk ehli olan önceki sınıfın sözlerine inkar edersen sen de doğruluk sıfatından bir parça bile bir şey yoktur. Bu gibi kerem sahibi zatların hallerini kendilerine mahsus bilip teslim et. Sözlerini inkar yönüne gitme ve ya Rabbi bu has kuluna verdiğin ilimden beni de nasiplendirerek ilmimi arttır diye niyaz eyle. Belki sana da hak tarafından böyle bir ilmin kapısı açılır. Tabi yani hakikate dair söylemlerden eğer ki bir şey anlamıyorsak bu bilgileri inkar etmemek gerekir. Kafamızın bir tarafına koyacağız. Belki... Allah'a da dua edeceğiz ya Rabbi bu hakikate dair bilgilerden benim de anlamamı nasip eyle diye belki günü geldiğinde vakti geldiğinde o hakikate dair sözlerden bir şey anlaşılır <gülüyor> his ve şehadet alemindeki algılanabilir misalden birisi budur ki tozlu ve paslı olan bir ayna silindiği ve parlatıldığı zaman onun toz ve pası gider ve bakanın sureti o aynada gözükür ve o kimse güzel veya çirkin olan suretini aynen aynada müşahede eder. Bakanın arkasına birisi gelse aynaya bakınca onun suretini de görür. Orada bulunanlara arkamda bir insan var yahut şu biçimde ve şöyle bir surette bir şey var der. Bakan, onu bilinen görüş ile göremediği halde, yani yüzünü arkasına çevirip o insana veya o şeye bakmadığı halde, aynada gördüğü sureti tamamı ile vasfeder ve tarif eder. Onun bu vasfetmesini ve tarifini tasdik etmek vaciptir. Çünkü isteyen, bir aynadaki surete ve bir de suretin aslına bakarak bu vasfı ve tarifi tatbik edebilir. Çünkü her ikisi de algılanabilir inkarı mümkün değildir. İşte idrak edilebilir olan şeyler dahi böylece algılanabilir olan şeylerin benzeridir. Şöyle ki insanın kalbi aynaya benzemektedir ve onun pası ve tozu tahkik ehli indinde masiva tabir edilen varlıksal nakışlardır. Nitekim mürşidim Mevlevi Esad Dede Hazretleri buyurur. Şöyle bir beyt. Gönül hüdanın veçhinin aynasıdır. Onun pası masiva nakışlarıdır. Ne zaman ki insan kalbinin aynasına kast edip gayrılar ve masiva pasını ondan siler ve kalp aynasından gayb ile ilgili idrak edilebilir şeylerin yani melekut aleminin suretlerinin tecellisine mani olan bütün örtüler ve perdeler türlü riyazet ve mücahedeler sebebiyle kalkar. Onun bu safilik hali vaktinde gayb ile ilgili şeylerden ve menekut aleminden ona akseden her bir şey ve her bir suret onda görünür. Kalp aynasına akseden şeye ruh gözü ve akıl gözü ile bakıp gördüğü şeyden söyler ve gördüğü şeyi vasfeder. Nitekim bu kitabın yazarı bu idrak edilebilir manaları ilk önce kalp aynasında müşahede etmiş ve daha sonra harfler ve zarflar kisvesiyle his alemine ihraç etmiştir. Önce kalbinde bunu müşahede edip bu tecelliyi sonra da kaleme döktü diyor. Bu hakikate işaretle Hak Teala Hazretleri Necim suresi 11. ayette kalbi gördüğünü yalanlamadı buyurur. İşte bu beyanlar idrak edilebilir olanı algılanabilir olana yaklaştırmak için bir misaldir. Ve eğer sözü uzatma olmasa biz keşfettiklerimizin kısımları ve sınıfları üzerine birçok şeyler söylerdik. Fakat bu kadar yeterlidir. Keşfettiklerimizin envaına kemal üzere vakıf olmak isteyen kimse yazdığımız eserlerden olan Cilalül Kulüb yani kalbin cilası ismideki kitabımızı incelesin. Bundan sonra malum olsun ki Kalp aynalarına aksetme suretiyle müşahede ettikleri gaybi ilimlerden bahseden tahkik ehlinin sözlerine delil talep eden kimsenin haline bakarız. Eğer o kimse Kur'an-ı Azimüşşan'ın zahir ve batın manalarını ilim olarak ihata etmiş ise ona... Bu sözün delili Allah'ın kitabından falan ayetin manasıdır denilerek cevap verilmesi mümkün olur. Eğer o kimse Allah'ın kitabının manalarını ihade edememiş ve ona akıl delili perde olmuş ise böyle kendisine teklif aklı hasıl olan ve teklif hükümleri indinde vakıf olan kimsenin hükmünün üç şeyin dışında olmaması lazım gelir ki bunlar da vacip, caiz ve imkansızdır. Akıl indinde bunun dördüncüsü yoktur. Bu sıfatta bulunan bir akıllı kişi tahkik ehlinden olan bir sufinin sözünü işittiği zaman madem ki Allah'ın kitabının manalarını ihata edemediğinden onun deliline vakıf olamadığı için vacip saymıyor, hiç olmazsa onu imkansız saymayıp caiz türünden görmesi ve inkar etmemesi gerekir. Çünkü bu sufi ilahi emirler ve yasaklar dairesinin dışına çıkmaz ve züht ve vera ve övülmüş ahlak ile vasıflanmıştır. Ve ilahi sınırlar içerisinde hareket ettiğine hükmedilen bir kimsenin aynı zamanda yalancılığı tercih edilerek ilahi sınırlar dışında da hareket ettiğine hükmetmek, iki zıttın bir arada olmasına hükmetmemek, hükmetmek demek olacağından akıl bunu olabilir bir şey olarak görmez. Oysa bu sufi aklen caiz görülmesi ve tereddüt edilmesi lazım gelen bir şeyi beyan ettiği zaman o sözü kendi nefsinden değil ancak kadim ilimden aldığı için bu söz onların indinde aklın hükmü gibi caiz olmaya veya tereddütte kalmaya şayan değildir. Belki vaciptir. Çünkü nebilik ve velilik cüz'i akıl tavrının üstündedir. Fakat külli akıl tavrının üstü değildir. Nitekim akıl mertebeleri yukarıdaki şartta izah edildi. Cüz'i akıl ya tereddüt eder veya caiz görür. Çünkü sufi beyan ettiği gaybi ilimlerde tevhid rükünlerinden bir rükünü ve şeriat rükunlerinden bir nöhnü yıkan bir şeyi getirmez. Bu sebeple cüz'i aklın o sözü ya caiz görmesi veya tereddüt edip inkar etmemesi lazım gelir. İşte doğruluk sahibi olan cüz'i akıllar sahiplerinin tavrı budur. Böyle olunca dinleyeni doğruluktan mahrum eden şey inkar hastalığında ancak tasdiğin azlığıdır. Ve tasdiğin azlığı ise cüz'i aklın gereğine muhalefet ve vehim şeytanına uymaktır. Evet, az tasdiğin azlığı bundan kaynaklanır cüz'i cüz aklın gereğine muhalefet ve vehim şeytanına uymaktır ve bu sıfat dinleyene dönüktür sufiye dönük değildir oysa sufi böyle cüz'i aklın hükmüne muhalefet eden kimse tarafından kendisine nispet edilen yalancılıktan münezzehtir bundan dolayı yalancılık sıfatı sufi'yi yalanlayan böyle bir dinleyiciye dönük olur yani yalancı olan sufi olmaz belki onu inkar eden dinleyicinin kendisi olur Ey idraki çok olan insani suret kardeşim. Bu beşeri tayyunun ölüm ile bozulma zamanı gelmezden evvel ondan sonra kat edeceğin mertebeler için hazırlan. Çünkü hadis-i şerifte buyrulduğu üzere insan şehadet aleminde ne hal üzerine bulunursa o hal üzere ölür. Ve ne hal üzere ölmüş ise o hal üzere haş olur. Toprak zerrelerinin milyarda biri bitki mertebesine gelir ve bitki mertebesine gelen toprak zerrelerinin milyarda biri hayvan mertebesine intikal eder ve hayvan mertebesine intikal eden toprak zerrelerinin milyarda biri insani surete gelir ve insani surette peyda olan nutfenin binlerde biri diğer bir insani surete döner ve insani fertlerin milyonlarda biri hak, din ve doğru inan sahibi olur. Ve bunların yüz binlerde biri idraki geniş olur. Ve idraki geniş olanların binde biri hakikat talebi ve ilahi bilgiye susamış olur. Madem ki sen bu kadar mertebeleri kat ile idraki geniş ve hakikat talebi bir insan oldun ne güzel açıklamış. Hayatta iken bu sırlara vakıf olmak fırsatını yitirmekten sakın, sakın bak hayattayken ölmeden bu hakikatleri öğren madem bunları açtın açtın açtın geldin bu milyonda bir milyonda bir ihtimal şeyin içerisine girdin diyor şanslı olanın o zaman bu sırları hayattayken öğrenmek öğrenmeden bu hayatı terk etmekten sakın ve bu ilahi bilgi nurları ile ışıldayıcı ol ey bu sırların sevgili talibi tahkik ehlinin sözlerini teslim ve tasdik kilimini yay ve akıl ve fikrini pür bırakıp onları inkar etme ve yalanlama esaretinden çık ve fikir kürsüsü üzerine otur. Mesnevi'den tercüme. Ey birader sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve sinirler ve adaleler ve liflerden ibarettir. Ve bu kesif da ayının gerekleri olan hayvani sıfatların ortaya çıkmasına muhalefet ederek mücahede ağırlarını ağırlarını üzerine al. Ve tahkik ehlinin kadim ilimden aldıkları kelama muhalefet etmekten vazgeçip muvaffakat ve müsaade tacını başına koy. Ve hitap mahalli olan zahir lisana bakıştan fikrini çevirip sözün asli çıkış yerine bak. Hakkı bulursun. Çünkü insani suret Yukarıda izah edildiği üzere madenden ibaret olan madensel zerrelerin bir arada toplanmasından oluşan bir terkiptir ki onda mevcut olan göz, kulak, dil ve benzeri hakkın sem, basar ve kelam gibi sıfatının açığa çıkması için konulmuş pencerelerdir. Ve bu ilahi bilgiyi kendine düstur edinip dinleyen kimseye baktığın zaman onu dinleyen ve dinlettiren ve hitap eden ve hitap edilen bulursun. Nitekim güneş bir olduğu halde muhtelif pencerelerden o pencerelerin şekillerine ve büyüklüğüne göre ışığı geçer. Pencerelerin çokluğu güneşin çok olmasını gerektirmez. Şimdi hak söyleyen ve dinleyen olduğu vakit sen her ne kadar maddesel suretin itibariyle mevcut isen de hakikatte bu sıfatlar o maddesel sönük suretin olmadığından sen yok hükmündesin. Söylemeyi ve dinlemeyi kendine bağlaman vehminden doğmaktadır. Ne zaman ki hakkın bu sıfatlarının senin bu maddesel vehminden Ne zaman ki hakkın bu sıfatlarının senin bu maddesel suretine yansıması ölüm ile senden kesilir ve duyu pencereleri kapanır, kendine bağladığın bu sıfatların senin olmadığı ve bu husustaki davanın vehimden olduğu fiilen ortaya çıkar. Nitekim senin kırk yaşında olduğunu farz ettiğimiz vakit 40 sene evvel ortada yok idin ve ömrünü 70 sene farz ettiğimizde ondan sonra yine yok olursun. Ve bu iki yokluk hali içinde hayat dediğimiz sıfat senin olmayıp hakkın olduğu için her ne kadar hazır görünmekte isen de hakikatte yine yoksun. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbimiz Azze ve Celle Hazretlerinden haber verip kul ''Ben onu sevinceye kadar nafileler ile bana yaklaşmaktan ayrılmaz. Ne zaman ben onu severim, onun işitmesi ve görmesi olurum.'' Sözünde işaret buyururlar. ''Bilinsin ki, bilinsin ki yukarıdaki izahlara bakarak Akteala Hazretleri hakikatte bütün kullarının işitmesi ve görmesi ve lisanıdır. Fakat kullarının çoğu bu sıfatları vehmi vücutlarına bağlayıp bu hakikatten habersizdirler.'' Bundan dolayı onların kendi zannarınca hak kendilerinin işitmesi ve görmesi ve lisanı değildir. Bu vehmin onlardan kalkması ve halin hakikatine vakıf olmaları ancak nebilere ve onların getirdikleri hükümlere tamamıyla tabi olarak nefsani sıfatlarının örtünmesiyle mümkündür. Ve bu hal ilahi ezeli muhabbetin onlar hakkında tecellisi sebebiyle onların da hakka muhabbetleriyle meydana gelir. Nitekim hakte Teala Maide 54'te Allah onları sever. Onlar da onu severler. Buyur. Demek ki önce Allah sevmesi lazım ki kul ondan sonra Allah sevsin. Aynen. Ve kulların nafile ibadetleri hiç ayrılmadan yapmaları hakka olan muhabbetlerinden dolayı dost doğru olarak hakka yönelmeleriyle mümkün olur. Çünkü ibadetlere devam mutlaka muhabbetin sürüklemesiyle olur. İbadet eden ya doğrudan doğruya hakka muhabbet ile onun emrine hürmet için ibadet eder. Bu şekilde onun bakışında cennet lezzetleri ve cehennem elemleri bulunmaz. Hakkın rızası için yapar ibadetini. Cenneti kazanmak için ya da cehennemden korktuğundan değil. Veyahut cennet lezzetlerine muhabbet ve cehennem elemlerinden korku ile hakka ibadet eder. Ya da böyle eder. Avamın ibadeti bu şekildedir. Bu ise ancak kendi nefsine muhabbetten kaynaklanır. Bundan dolayı her iki şıkta da yapılan ibadetin sürükleyicisi muhabbet olur. Fakat ilk muhabbet seçkinlere ve ikincisi müminlerin avamına mahsustur. Şimdi seçkinlerin nafile ibadetlere ara vermeden devam etmesi halinde hakkın ezeli muhabbeti onlar hakkında fiilen zuhur ve tahakkuk eder. Ve bu tahakkuk neticesinde vehmin vücutlarının hakiki vücutta fenasını müşahede ederler. Ve bu fena içinde kendilerinden çıkan sıfatların kendilerinin olmadığını bilirler. Bundan dolayı görmesi hak olan böyle bir kimseden bir şeyin gizli olması mümkün olur mu? Ve lisanı hakkın lisanı olan böyle bir kimsenin sözü son bulur mu? İşte ey hakikat talibi Bu mukaddimede beyan edilen manaları kalbine sindirip o manalar ile tahkuk edici ol Ve o manaların üzerinde günlerce dur ve iyice araştır ki doğru yolu bulasın Ve inşallah akıbetin mahmud olur Böyle olunca hakikate vakıf olma sebeplerini çoğalt Allah Teala seni bu kitapta sana bildirdiğimiz şeyleri anlamaya ve hakikatine ermeye muvaffak eylesin Ve Allah Teala bizi ve seni ledünni ilmi ile faydalandırsın ve bizi ve seni ledünlü ilimlerin ehlinden kılsın. Amin. inşallah. Evet bu haftada sohbetimizi burada noktalayalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fil dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabenlar. <gülüyor> Allahümme afirli veli valideyyah velil müminine vel müminati el ahyâyi minküm el Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasrul hak bi'l hakk vel hadi ila siratikal mustakim ve ala alihi hatta kadrihi bi miktarihil azim subhanellezi yarani subhanellezi mekani ya'lamu mekani subhanellezi yarani es salatu selamu aleyke ya rasulullah es salatu selamu aleyke ya habiballah Bismillah. Salatu ve selamu alaikum ya ve al-akhirin. Salavatullahi Rabbi Rabbi al-izzat. Ama yasifun. Ve salam ala Rabbi